Türkçe Peri Masalları Kuğu Gölü Bir zamanlar çok uzaklardaki gül bir ormanda Kuğu Gölü olarak bilinen bir göl varmış. İçinde berrak sularda sessizce ve zarafetle süzülen tek bir kuğu yaşarmış. Kuğu Gölü çok güzelmiş ama bir de bir sırrı varmış. Güneş battığında kuğu genç ve güzel bir kadına dönüşürmüş. Genç kadın aslında Odet adında bir prensesmiş. Odet'in nezaketinden nefret eden Rothbart adında kötü bir büyücü onu lanetleyip ku haline sokmuş. Büyü ancak prensesin gerçek aşkı bulmasıyla bozulabilirmiş. Odet, bakıyorum lanet hala sürüyor. <gülüyor> Büyüyü bozamadın mı sen hala? İstediğin kadar gül. Gerçek aşkım mutlaka gelip kurtaracak beni Rothbard. Gerçek aşk mı? <gülüyor> kim bulacak bakalım seni bu karanlık ormanda? Hem kim bir kuyuya aşık olur ki? Sonsuza dek burada tek başına yaşayacaksın. <gülüyor> Gelecek işte. Yüreğim geleceğini söylüyorum. Ormana fazla uzak olmayan bir krallıkta ise çok nazik bir kraliçe yaşarmış. Kraliçenin Prens Sigfrid adında bir oğlu varmış. Prens çok yakışıklı, zeki ve güçlüymüş ama nazik olduğunu söylemek mümkün değilmiş. Bir akşam kraliçe oğluna seslenmiş. Sigfrid gel buraya. Sana bir sürprizim var. Koskoca bir adama nasıl bir sürpriz verebilirsin ki sen? Ha, at mıymış? Aa, anne ama bu sıradan bir at. Hı -hı. at. Yapma Sigfried. Ama öyle hiç de güçlü bir ata benzemiyor bu anne. Aa! Oğlum bence gayet güçlü görünüyor. İstersen adını tekmeci koy. Şimdi beni dinle. Sana bir sürprizim daha var. Segfried, üç güzel genç kızın nazikçe yaklaştığını görmüş. Bak oğlum, bu genç hanımlar seninle tanışmak için geldi. Amaçları... Hmm, evlenmek değil mi? Ama ben evlenmek istemiyorum anne. Ayrıca bu kızların umrunda bile değilim anne. Benimle evlenmek istemelerinin tek sebebi prens olmam. Oh, ne kaba. Oh, Se... Neler söylüyorsun? Durum hiç de öyle değil. Bunları dinlemek istemiyorum. Hadi bakalım at. Ne kadar güçlüymüşsün göster bakalım. Buradan çok uzak bir yere gidelim. Hadi. Tekmeci önce şahlanmış. Sonra dört nala koşarak büyük bir hızla krallıktan uzaklaşmış. Francis Siegfried ne kadar uğraşmışsa da atı kontrol edememiş. At koşmaya devam etmiş çok geçmeden bir ormana varmışlar. Tekmeci aniden duru verince <gülüyor> kendini bir yaprak yığınının üstünde buluvermiş. vermiş. <gülüyor> Rezil at. Doğru dürüst koşamıyorsun bile. Bunu kesinlikle ödeyeceksin. <gülüyor> Ama dönüp bakınca karşısındaki gölü görmüş. O kadar şaşırmış ki kötü bir gün geçirdiğini bile neredeyse unutacakmış. Hemen oradaki bir çalılığın kenarına uzanıp gölü seyretmeye başlamış. Nihayet biraz huzur ve sessizlik. Annem niye böyle yapıyor? Hiç tanımadığım kişilerle evlendirmeye çalışıyor beni. Bir de tuttuğu hiç beğenmediğim bir at verdi bana. Ne berbat bir gün. Prens geçirdiği kötü güne homurdanırken, Prenses Odette saklandığı bir ağacın arkasından onu seyredermiş. Acaba bu adam kim? Bir şeylere çok kızmış gibi bir hali var. Her şey berbat. Dünya berbat bir yer. Bu çiçekler bile berbat. Prensin çiçeklere zarar verdiğini gören Odette çok öfkelenmiş. Hey! Çiçeklere öyle davranamazsın. Buna hak edecek bir şey yapmadılar. Prens Sigrid... Odette'in güzelliği karşısında büyülenmiş. Sen sen de kimsin? Benim adım Odette. Bu gölün prensesiyim. Hangi cüretle buraya gelip bu zavallı çiçeklere zarar verirsin? Ben de Prince Siegfried'im. Bu aptal çiçeklere niye değer vereyim ki söyle bakalım. Onlar aptal değil. Tıpkı senin de benim gibi onların da duyguları var. Söylediklerini onaylamasana şunun. Odette elini çiçeğin üstüne koyup tekrar açmasını sağlamış. Prens Siegfried şaşkına dönmüş. Böyle bir şeyi ilk kez görüyormuş. Odette prensin kendisini seyrettiğini fark etmiş. Sen neden öyle gülümsüyorsun bana peki? Sen de ihtiyaç sahibi birine yardım ettiğin zaman anlarsın. Bir de Nazik davranmak canını yakmaz. Beni aşağılıyor musun sen? Bu çok aptalca. Ben gidiyorum. Hadi at. Hey Prens, bir kere dene. O zaman sen de gülümsersin. Neyse ne. Prensik Sigrid dört nala geri dönmüş. Yol çok uzunmuş ve şafağa az bir süre varmış. Yolda fakir ve yaşlı bir adamla karşılaşmış. Hey delikanlı, bana biraz su verebilir misin acaba? Çok susadım da. Su mu? Sen ne sanıyorsun acaba? O an detin sesi çınlamış zihninde. Hey prens! Nazik olmak için asla geç değildir. Ee, al bakalım. Bunu içebilirsin. Hepsini iç. Ben istemiyorum. Oh teşekkürler. Çok naziksiniz. Prens bu işi öyle şaşırmış ki gerçekten gülümsemiş. Yoluna keyifle devam etmiş ve çok geçmeden evine varmış. Ertesi gün saraydaki hizmetçilerini çağırmaya karar vermiş. Daha önce hiç yapmadığı bir şeymiş bu. Yüzlerindeki ifadeyi görünce kendini daha da iyi hissetmiş. Kastettiği buymuş demek. Sanırım bu gece de ziyaretine gideceğim. Gece olunca gizlice Atı'nın yanına gitmiş. Şşş, benim. Göle gitmek istiyorum. Beni hemen oraya götür. Ben? Ne istiyorsun? O... Şey, beni lütfen göle götürür müsün tekmeci? Böylece yine göle gitmişler. Odet buna çok şaşırmış. Ah, Demek yine geldin. Neden? Ee, ne demek, neden? Bir prens canının istediği yere gidemeyecek mi yani? Ayrıca teşekkür ederim. Dün bana çok özel bir şey öğrettiğin için... Benim için bir zevk. Hadi gel, sana etrafı gezdireyim. Sen de gel. Ee... Ee, onun adı Tekmeci. Ah, merhaba Tekmeci. Ne iyi bir atsın sen. Aman aman yine ne kadar iyi bir at olduğu konusunu hiç açmayalım olur mu? Siegfried ve Odette bütün gece gülüşüp sohbet etmiş. Odette prense birçok güzel yer göstermiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama prensin bütün dikkati Odette'in güzelliği ve nezaketindeymiş. Her gece onu ziyaret etmeye başlamış. Şafak vakti ayrılıyorlarmış. Günler geçtikçe prensin ne kadar nazik ve cömert biri olmaya başladığını herkes fark eder olmuş. Oğlum, sana söylemem gereken bir şey var. Evet anne. Bu gece ülkemizin bütün genç kızlarını bir baloya davet edeceğiz ve sen hepsiyle dans edeceksin oğlum. Ama anne, sana daha önce de söyledin değil mi? Hiçbirini sevmiyorum. Bak çocuğum, krallığımızın halkı prenslerinin evlenmesini ve kral olarak tahta çıkmasını dört gözle bekliyor. Yarın kendine bir eş seçmek zorundasın. Bu sana son sözümdür oğlum. Ne yapacağım ben şimdi tekmeci? <gülüyor> O gece prens orada bulunan güzel kızların hepsiyle dans etmiş. Onlara nazikçe gülümsemiş ama aklı Odette'ymiş. Balo neredeyse bütün gece sürmüş ama nihayet biter bitmez prens yine gizlice sarayı terk etmiş. Tekmecik hadi gidip Odette'i bulalım olur mu? <Gülüyor> Gecenin dört dörtnala yol almışlar ama arkalarındaki bir gölgenin onları sessizce takip ettiğinden haberleri yokmuş. Çok geçmeden soluk soda ormana varmışlar. Odet! Odet! Ah, Siegfried! Bu gece çok geç. Ah! Her şey her şey yolunda mı? Odet. Bu kadar yolu sana aşık olduğumu söylemeye geldi. Seni düşünmeden bir an bile duramıyorum. Lütfen eşim olur musun benim Odet? Ah, ee, Ben hayır olamam. Ne? Neden? Çünkü şey... Ben... Tam o sırada güneş doğmaya başlamış. Ve Odet cümlesini bitiremeden... Prens Siegfried'in gözlerinin önünde... Bir kuğuya dönüşüvermiş. Odet! Hayır, ne oldu sana böyle? Nasıl oldu da kuğuya dönüşüverdin birden? Uzun zaman önce Rothbard adlı kötü bir büyücü bana büyü yaptı. Şimdi onun bu büyüsü yüzünden geceleri insan, gündüzleri kuğu olarak yaşıyorum. Bu büyüyü ancak gerçek aşk çözebilirmiş. Öyleyse ben hemen çözeyim bunu. İster kuğu ol. İster insan fark etmez seni daima çok seveceğim. <gülüyor> Büyü bozmayı o kadar kolay mı sanıyorsun sen? <gülüyor> Birini sevdiğini söylemek sevgiyi kanıtlamaya yeter mi? Hayır, gerçek aşk fedakarlık ister. Aşk için fedakarlıkta bulunmaya hazır mısın bakalım? Evet, hazırım. Onun için her şeyi yapabilirim. Pekala bakalım. Hayır! Siegfried, bunu ona nasıl yaparsın? Aa! Hayır. Odet, uyan aşkım, uyan. Odet. Aptallar. Odet, aşkım. <gülüyor> ne olur uyan. Rosberg Suratında haince bir sırıtmayla arkasını dönüp yürümeye başlamış. Ama tam o sırada tekmeci arkasından yaklaşıp çiftleymiş. <gülüyor> Havaya uçan Rothbart sihirli değneğini yere düşürmüş. Tekmeci bütün gücüyle şahlanmış <gülüyor> ve yerdeki sihirli değneği toynaklarıyla çiğneyerek kırıp ikiye ayırmış. Hayır! Rothbart ortadan yok oluvermiş. Ve bir daha da hiç gören olmamış. Birdenbire değneğin kırık parçalarından sihirli ışıltılar yayılmaya başlamış. Bu ışıltılar Odette de üstüne yağarak onlara dokunmuş. O an Sigfrid yeniden insan haline dönmüş. Odette insan haline dönüp yavaş yavaş gözlerini açmış. Odet! Odet! Aşkım, iyi misin? Ben iyiyim. Peki, Rothbard'a ne oldu? Şey, tekmecimiz onun icabına baktı diyelim bir şekilde. <Gülüyor> Prens ve tekmeci Odette'i alıp saraya götürmüş. Sigfrid olup biten her şeyi annesine anlatmış. Annesi güzel prensesi gördüğüne öyle sevinmiş ki hemen evlenmelerine razı olmuş. Odette ve Prens Sigfrid görkemli bir düğünle evlenmiş. Prens Segfried kral olarak tahta oturmuş ve kraliyetteki halk buna çok sevinmiş. Peki tekmeciye ne olmuş diye sorabilirsiniz. Tekmeci, kralın ordusunun başkomutanı ilan edilmiş ve Rothbard gibilerini krallıktan kilometrelerce uzak tutmakla görevlendirilmiş.